Günaydınlar, bir pazartesi sabahında daha açık radyoda Korsan Yayın'da radyolarınızdayız. Ben Başak. Günaydın, ben Şevket. Günaydın, ben Serhat. Ee, tekrar internet özgürlüğüne ve bilgi özgürlüğüne dair her şeyle e, Korsan Yayın'da radyolarınızdayız. Bu hafta konularımız arasında e, bilişim sektöründeki e, bilişim emekçilerine dair bir şeyler var sanıyorum. Değil mi? Evet, ya, internette mülksüzleştirme diye. Konuşacağımız bir konu var. Evet ve her zaman bahsettiğimiz gibi bu bütün hayatımıza yayılmış bilgi ve fikir özgürlüğüne dair bu sefer özellikle bilişim sektörüne değineceğiz. Halbuki bu bütün sektörler için geçerli aslında yani özel Tabii. sektör ya da kamu sektöründe çalışan herkes için emeğimizi kiralamamız söz konusu olan her sektör için geçerli bu ama bilişim sektörü sanıyorum biraz daha farklı. Bizden içerik üretmemizi bekliyor ve hani bedava bir şekilde içerik üretiyoruz ama bunun karşılığını alamıyoruz. Hatta böyle genç yaştaki kod yazan arkadaşlar aslında bunun öncesinde şeye de gidebiliriz. Yani kodun, kod yazmanın, programlamanın, yazılımla uğraşmanın ne kadar hem politik anlamda hem toplumsal hareketler anlamda ne kadar önemli olduğunu ve bunun nasıl bilişsel kapitalizm diyorlar, onun içinde. Sömürüldüğünü konuşabiliriz. Hı hı. Mesela şey var bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da bence tabii ki herkes bizden geçti artık ama genç yaştaki herkes ve çocuklar kod yazmayı öğrenmeli. Hı hı. Ama işte bu ıı, başlık altında öğrenmeli evet ama sömürülmeli mi? Diye Aslında... Ben de topu size atarım. <gülüyor> topu alarak ben de o zaman hemen <gülüyor> cevap vereyim. Aslında bizden geçmedi. Ben kod yazmayı bilmiyorum ama öğrenmek için mesela bayağı şu aralar çaba sarf ediyorum aslında herkesin e, yapabileceği ve belki de yapması gereken bir şey çünkü birçok alanda e, kullanabileceğimiz bir şey bu e, çok basit ya da çok pardon çok zor gibi görünebilir e, ama çok basit ve hayatımıza hayatımızın içine kolayca entegre edebileceğimiz bir alan aslında. Bir de şey ee, konuşacaktık e, entelektüel tekerlerin. Evet. E, evet nasıl. E, ya... Kültürü kısıtlayıcı bir hale geldiğini. Aslında entelektüel tekel biraz daha şey başka bir çok daha büyük bir deniz. Ee, onun için bambaşka bir program bambaşka bir hafta bile hatta birkaç program ayrılabilecek kadar derin bir konu aslında. <gülüyor> yani iki konu aslında birbiriyle birazcık bağdaşıyor. Şöyle ki şimdi emeği sömürülen işçi kod yazıyor veya tasarım yapıyor olabilir büyük paralara satılan dünyada tekel haline gelmiş yazılımların kodunu da sizin bizim gibi diyeceğim yine. Yani normal vatandaş yazıyor ve bu insanlar çok düşük ücretlere çalışıyorlar. Ve hepimizin kullandığı bizim bambaşka <gülüyor> şekillerde kullandığımız programları bu insanlar üretiyor. Veya işte milyon dolarlara mal olan filmleri bilgisayarlarda tasarımcılar tasarlıyor. Bunlar normal insanlar. Ve işte o milyon dolarlara mal olan filmlerde bu insanlara... Çok çok cizi miktarlarda bazen hatta ödenmeyen maaşlar veriliyor ve bu da aynı şekilde bunların emeğinden kazanılan şeyle yapılan çıktıyla sonuçta bize bir tekel de yatılıyor ve sadece bilginin belli bir yerden gelebilmesi ve o bilginin geldiği yerin bizim tarafımızdan aşılması o onların kurduğu bariyerlerin aşılması da yasa dışı sayılıyor. Yani hem emeği sömürerek bir ürettikleri çıktığı kendilerine mal ediyorlar. Fikri mülkiyet ve mülkiyet anlamında. Hem de bizim ona ulaşmamızı yasa dışı kabul ediyorlar. Şeyi var Hindistan'da ve Çin'de... ...mesela Çin'in olayı çok enteresan. Oyunlarda Çinli gençler böyle e, çalışıyor yani... ...madencilik yapıyor mesela oyunun içinde. sen Senin profilin var mesela Başak diye. <gülüyor> sen girmiyorsun 4 saat 5 saat oyuna girmiyorum... ...ama birine çok böyle 1 dolar 2 dolar verip... Sen benim yerime oyunda benim profilimde altınları topla, madencilik yap diyebiliyorsun yani. Mesela bu çok Hı -hı. enteresan bir konu. Evet, birçok oyunda var yani. Benim oyun, oynadığım oyunlarda bile var aslında ve Çinler bu anlamda şey, meşhurlar yani. Öyle oyun mi? sektöründe evet. Belki bilen biliyordur World of Warcraft'ta da hani Çinli'ye mi verdin? E, şey, <gülüyor> diye bir şey var. Evet, çünkü geceleri dediğim gibi yani. Onlar oyunda yapılması gerekenleri Çinliler hmm. yapıyorlar ve onlara <gülüyor> bunu para karşılığında yaptırıyorlar. Ee, yani, yani aynı şey İnşaatçı olarak Çinli kullanmak vesaire aynı şey yani. Ya da Suriyeli işte göçmenleri burada. Madene işte sürmek gibi. Yani bu sadece atıyorum büyük e, teknoloji tekerlerinin elinde olan bir şey değil. 15 yaşındaki bir çocuk da aslında bunu yapıyor. Yani çok... Bir nevi kölelik gibi bir şey mi? Kesinlikle. Yani 15 yaşındaki çocuk kendisini köle, köle tutuyor gibi. aslında. Dijital Hı -hı. bir kölesi var yani. Ya yani bu çok... Küçük yaşlardan hayatımıza girmiş bir rutin aslında ee, teknolojik anlamda birilerini sömürmek. Ateri salonları vardı eskiden, gitmişsinizdir yani orada <gülüyor> e, geçeyim mi bölümü abi derlerdi. Hani biri gelir senden daha iyi bilen oyunu, abi bölümü Sonra geçeyim Bana bir kere verdim mi joysticki bir daha geri <gülüyor> Yok, alamazsın. Yok geri alamazdı. İşte yani. sömürü başladı sana. <gülüyor> i̇şte bunu e, iki, şimdi... iki çocuklu ailelerde abiler kardeşlerini yapıyor genelde. Öyle mi? Yani buradan birine ya. mesaj gönderiyor zaten. <gülüyor> <hali. gülüyor> i̇şte yani şimdi de bu aynı sermayenin yeniden üretimi internette oluyor. Ya da ortak alan diyoruz. Mesela internette hepimize açık, bedava değil de hani kamusal bir alan. İşte orayı artık böyle sömürme e, hareketleri müşterek diyebiliriz yine internet ortak alan müştereğimiz bizim. Ama oraların sömürülmeye başlanması aynı zamanda orada çalışan, içerik üreten artı değer üreten insanların da bu şekilde şirketler tarafından ya da Küçük girişimler tarafından sömürülmesi. Müşterekler konferansı vardı. Hmm. Sen de konuşmacıydın. Onun hakkında yazı ha. da yazdık. Yazılar da yayınlanmış sitesine <gülüyor> e, girip bakılabilir. Henrik, Henrik Öl, Öl Türkiye e, temsilciliğinin sitesinde. Çok güzel yazılar var. Seninki de çok güzel. Sen ama sunum yaptığın yazıyı çünkü, yeniden Çünkü yazmış. pek sunum yapamamıştık. Açıkçası o gün Asena, Sayın Asena ile birazcık sohbet etmiştik. İşte aynı bu konular üzerine. Hani, e, Güzel de olmuştu ama. Entelektüel mülkiyetin yarattığı bu tekerlenin e, üzerimizdeki baskısından bahsetmiştik. İşte kapitalizm, komünizm tartışması yaşanmıştı. O yüzden pek sunum yapamamıştık. Konuları daha teorik çerçevede ele aldığımız bir yazıyı böyle korsan felsefesiyle... ...bizim bu alışılmamış müşterek olarak baktığımız internet ve diğer dijital mecralar üzerindeki... Ortak noktalarımızı nasıl daha rahat kullanabileceğimizi daha çok nasıl kullanabilmemiz gerektiğini falan anlattık. Biraz Gezi ile birlikte tabii ki bunu anlatmaya çalıştık. Gezi'de yaşadığımız o mülk birliktelik kavramından yola çıktık. Evet orada da Gezi'nin belki de hani korsan düşünce için en önemli şey paylaşım oldu yani. Çıktısı yani. Zaten yani. korsanın söylediği yani bir bir sürü bir şey var ama hepsinin en başında gelen şey paylaşım. Yani hani hep tekele karşı durmaktan ve birilerinin elinde sadece bilginin baş, başkalarına gitmeyecek şekilde kalmasına karşı çıkmaktan bahsediyoruz. Aslında çok güzel bir şey söyledin. Güya e, bedava olan internet tabii ki değil. değil. Normalde. Ücretsiz olması gerekiyor ama internetin bugün ücretsiz olması gerektiğini düşünmek bile garip bir şey gibi geliyor değil mi? Tabii ki paralı olacak diyor hmm. bazı abiler. Neden ne tabii evet. ki paralı olacak? Tabii ki ücretsiz olacak aslında dememiz lazım gelirken. Kapitalizm bizi bunu o kadar kanıksattırmış, o kadar kabul ettirmiş ki paralı olmasını çok normal görüyoruz internetin. Hiç buna itiraz etmiyoruz. Üzerinden vergi almaya çalışan hükümeti ne oldu? Macaristan mıydı? Hı hı, tabii ki. Sokağa çıktı insanlar. internet vergisi diye. Sonra yapamadılar. Geri hı hı. Bir, Yani kısaca hani devam ederiz de. Bağlayacağım şey kodlar ve bu işle uğraşan. Mesela kriptolojiyle falan uğraşan insanlar çok önemli insanlar. Politik düzeyleri de elbet önemli. İleride bunlar parantez içinde sistemi de kıracak insanlar. Ya da hı hı. sistemi dalacak. Bir kesinti yaratacak Ya da onu yeniden düzenleyecek insanlar. Bu, bu yüzden onların hani... Ee, bu bilişsel sömürüye, dijital sömürüye direnen insanlar olması gerekiyor. Buradan da tam bu konularda düşünürken Ahmet yine Çığısar diye bir arkadaşımız var. Onun yazılım sektöründe işi bıraktığını gördüm. Hı hı. O da aynı sebeplerle hani bırakmış. Ee, hem ona da selam gönderim hem desteklediğimi de buradan söyleyeyim onun bu işi bırakma e, sebebini. <gülüyor> Mevzusunu evet. destekliyoruz. Ee, aslında e, bu biraz şey... E, Kişileri e, düzenin içine alıp biraz daha içine çekip bağımlı hale getirip e, düzene karşı olacak bireyler haline getirmemek bu her şey için geçerli yani özel sektör için bu sadece bilişim için değil her şey için geçerli dediğim gibi. E, akademiden çıkan birilerini çok daha iyi gelişmeler kaydedebilecekken özel sektörün içine alıp para karşılığında sattığı emeğiyle daha etkisiz hale getirmek için de olabilir. Tabii. İşte bilişim sektöründe dediğim gibi e, bu düzene dur diyecek ya da bu e, gidişe baş kaldıracak insanların bilişsel tekerler tarafından çalıştırılarak aslında onun bir bu çarkın bir e, dişlisi haline getirtilip artık hayır demektense işte ev kirası, çocuk okulu gideri gibi şeyleri e, düşünerek biraz daha Çalışmaya bu mecbur. özgürlüklerinden e, öncelik sırasını değiştirmek diyebiliriz aslında bunu sadece bilişim sektörü için değil e, her sektör için tabii. bu geçerli ve borçlandırılıyoruz ama, zaten sürekli bir borç altındayız onları ödememiz için evet ama bilişim sektöründe daha çok şey yapan şey Dikkat çeken de olabilir Rahatsız eden de diyebilirsiniz bunu Aslında bilişim sektöründe Tıpkı bu kitaplar gibi Müzikler gibi bizim sürekli savunduğumuz şeyler gibi Aslında üretilen şeyler Çok kolektif kullanılabilecek şeyler Olması mesela biraz da bu tekerlerin eline geçmeden de Üreticilerin haklarını Kolayca elde edebileceği şeyler bunlar Bizim biraz da Karşı durmamızın sebebi bu yani buradan da şey anlaşılmasın işte herkes yapsın yapsın da işte şey gibi biz herkesi ortaya atsın gibi bir şey değil ama insanlar bir şeyleri tekerleştirmeden de para kazanabilirler. Tabii kolektif ee, üretebildiğimiz gibi kolektif e, kullanı kullanabiliriz evet, de yani evet. tüketme kelimesi de çok çok yanlış bir kelime aslında sürekli dilimize dolanmış bir şey sürekli tüketme diyoruz aslında o kullanma. Yani biz kullanıcılar olarak nasıl birlikte üretebiliyorsak birlikte paylaşmalıyız da paylaşabiliriz <gülüyor> de ve bunun üzerinden de gelir modelleri söz konusu. Ve aslında işte günümüzün en büyük sıkıntılarından biri insan yaşamını sanki en önemli şeyi gelir kazanmak para sahibi olmak ve bunun sürekli artması gibi gösterilmesi yani böyle bir şeye ihtiyacımız yok aslında. Yani bizim sürekli para kazanma ve daha çoğunu para daha çok para kazanma gibi bir ihtiyacımız asla yok. Ama bu bize dayatılan bir şey. Bu dayatılan bir şey. Özür dilerim başka bir şey diyecek <gülüyor> belki ama. E, geçen hafta olduğum bir seminerde e, şundan bahsedildi. Y kuşağı ve bunu çok garip karşılıyorlar. X kuşağındakiler ya da işte e, bizden önceki kuşaktakiler, X'ten önceki kuşaktakiler. Biz ne oluyoruz? Biz Y mi? kuşağı oluyoruz. Y, pardon. Biz y. Ben Y kuşağıyım kendi adıma sizi bilemem. Bir şey diyeceğim bu şey ayrımı gibi mi? Dijital yerliler... Dijital göçebeler mi? Göçbeler. Ona gibi bir şey mi? Ya bu şey, bu gezi zamanında ha. özellikle ortaya çıkmıştı. Yani yeni evet. kuşak 80 sonrası doğan kuşak. 90'larda çocukluğunu yaşamış kuşak. Y kuşağı. Bu Y kuşağının aslında yönetici vasfı taşımak istemediğini, hı hı. önemli olanın kazandığı para ya da eline geçen para, işte hayatını devam ettirdiği para değil. Çalıştığı mesleğin sadece bir işte karnını doyurmak için hı hı. olduğu bir e, araç olarak ...kullandığından bahsettiler ve herkes onu oldukça yadırgıyor. Niçin bu insanlar e, işlerini bir araç olarak görüyorlar da amaç olarak görmüyorlar diye. Şu an birçok insan buna kafa yoruyor. Aslında evet. biraz da buradan çıkıyor Bizim mesela. Bizim bulunduğumuz bir ortamda mesela bu sosyal e, gelişimin teknolojiyle yapılması üzerine... ...projelerin yarıştığı bir ortamda mesela mutlaka projelerin para kazanacak bir stratejileri olması gerektiği savunulmuştu. Ve biz buna karşı, karşı çıkmıştık. çıkmıştık. Çünkü yani illaki bir projenizin para kazanmak üzerine bir stratejisi olmak zorunda değil yani. Siz Ama... bir sosyal farkındalık ya da bir sosyal hareket yaratacak olabilirsiniz. Ya da bir sorunu çözüyor olabilirsiniz. Toplumun bir sorunu çözüyor O da bir değerdir. Tabii yani canım. para olarak değil değer olarak bakmak lazım. Ve sizin değeri nasıl tanımladığınız önemli. Değeri para üzerinden tanımlıyor. tanımlıyor onlar. Biz Ondan. değeri para üzerinden tanımlıyoruz. O yüzden Biz... yüz binlerce proje var. Sürekli herkes proje içinde. Herkes girişimci, herkes Tabii. yatırımcı. İşte bunu anlayamıyorlar. Biz artık bizim kuşağımız artık yarardan taraf olmuşken e, bizden önceki gelen kuşak tabii bunu genelleme yapmak ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama... ...genel kanı şu yönde bunlar para kazanmak zorunda ve bu kazanmak zorunda oldukları para için her şeyi yapabilirler e, görüşündeler. Fakat artık böyle bir şey yok. E, bizim tam da konuştuğumuz şey... Bu, bu kadar farkındalık da belki de o yüzden artık Hı. çıktı. Yani eskiden de tabii ki bunlar yaşanıyordu. Evet internet yoktu. Evet farklı anlamlarda bir üretmek vardı. Fakat şu an e, bizden önceki neslin çok da belki de anlayamadığı bir e, yerdeyiz. Belki de bir yol ayrımı bu. Evet çünkü bu yani mesai, mesai kavramıyla da çok e, ilintili bir şey. İnsanlar e, sabah kalkıp işe gidip akşam işten dönmeyi mesela verimlilik olarak değerlendiriyorlar. İş yerinde ne kadar saat geçirdiysen o kadar verimlisin. Bilgisayarın başına ne kadar oturduysan o kadar verimlisin kabul ediliyor işverenlerce. Ve işçiler de bunu sürekli uygulamaya çalışıyorlar. Ama ortada yapılan bir iş var mı? Yok. 12 saat boyunca ofiste miydin? Ofisteydin. Ne yaptın? İki tane mail attın. Gerisi YouTube, Facebook. <gülüyor> yani bak ama o çok güzel bir şey söyledin. Senin de ilk söylediğin şey çok güzeldi hani bedava içeri gelin içeri diyorlar ya sana gelin bak hesap açın sonra dikkat edin bunlar paralı olmaya başlıyor şu anda Türkiye'de yasaklı olan script.com sitesi hı hı. bedavaydı i̇çeri, makale yaz gönder sonra mesela benim bir hesabım vardı orada yazıla koyuyordum sonra benim yazılara değer biçmiş Tabii. diyor ki 5 dolar diyor Tabii. ben böyle indiriyorum onu en fazla 1 dolara kadar indir ya yani ben istemiyorum satmak çok enteresan senin dediğin olay da şu her şey abi Artık bize diyor ki çalışma saatleri 8 saat değil senin artık bütün hayatın çalışma Sen senle çalışma çalıştığın mekan bütünleşmiş artık. Bütünleşmiş durumda ya insanlar tanıyorum yani 7'de 8'de ofise giriyor gece 12'de çıkıyor ya e gidiyor eve yatıyor uyuyor sabaha kalkıyor bir daha ofise gidiyor. E sen nesin o zaman sen bir robotsun yani sen <gülüyor> hani etinden sütünden faydalanmak için üretilen hayvanlardan bir farkın kaldı mı kalmadı. Yani yıl başında kullanılmak üzere üretilen çam bir farkın var mı? Yok. Yani sen çünkü sadece çalışmak için varsın. Evet. Ee, o zaman <gülüyor> Şimdi sanki... Şimdi bir. Celalendi. Bir söylenmeden sonra. Pazartesi sabah, pazartesi sabah, pazar biraz... sabah. Ben gidip istifam vermeden önce bir şarkı arası verelim, yani müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Ben de sakinleşmiş olayım, isyan etmeyeyim bu kadar. <gülüyor> Şimdi bugün. Ali zayden. İstiyan. Size bugün gün içinde de geçtiğimiz günlerde gün içinde de söylemiştim. Skate Shirt diye açıp açıp dinlenen bir grup var demiştim size. Bugün bu kadar bilişimden bahsediyoruz. Pek alakası yok belki evet ama en azından bilgisayar bilişimi çağrıştırır ya. Biz de bugün Computer şarkısını dinleyeceğiz onlardan. Bu grubu seçmemizin biraz da nedeni şu. Tam... Her zaman olduğu gibi tabii ki Creative Commons şarkı çalıyoruz. Fakat bu sefer daha farklı bir durum var. Stateshirt.com'dan e, hem... E, sanatçının eserlerine ulaşabilirsiniz Hem de sanatçı bile isteye e, Müziklerini çalmanızı Müziklerini kullanmanızı Ve müziklerini e, gerekirse Miksleyip e, Farklı bir boyuta taşımanızı istiyor Çalmak derken istiyor. play şeklini çalmak mı? Steel, çalın. Steel olarak yani Hır, hırsızlık, hırsızlık yapın olarak. şeklinde evet, hırsızlık. Yani Bunu söylüyor yani sanatçı Evet evet yani hırsızlık yapın ve benim şarkılarımı çalıp kullanın Hı -hı. Bu e, kitabı çalın da olduğu gibi Evet o yüzden bu hafta State Shirt ile birlikteyiz. Computer parçasıyla. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. 94.9 Açık Radyo'da Korsan Yayın kaldığı yerden devam ediyor. State Shirt bizlerle birlikteydi computer parçasıyla. StateShirt.com adresinden sanatçının parçalarına ulaşabilir. Dilediğinizce parçaları kullanabilirsiniz. Kendisinin rızasıyla. Rızası. <gülüyor> Bizi de Korsan Yayın hashtag'i, Korsan Aa, Parti Twitter hesabı. Evet. Sitemize de koyuyoruz her hafta podcastleri. Açık Radyo'nun sitesinden yine Archive.org'dan her yerden. Bize ulaşabiliyorlar. Kaçırdılarsa açıp açıp dinleyebiliyorlar. Açıp açıp dinleyin. <gülüyor> ben öyle yapıyorum. Israrla ha. dinleyin. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Aslında çok da derinleşemedik. Hani çok kısa sürede hemen şey yaptığımız için, toparlamak zorunda olduğumuz için bilişim sektöründeki tekerleşmeden ve buradaki e, emek sömürüsünden bahsediyorduk evet. bu hafta. Nerede kalmıştık? Bu emeklerin sömürülmesi, sabah Hı. 8'de işe girip akşam 6'da Aynen. işten çıkmamız, mesaiye kalmamız... çıkanlar en güzel işte. Ha bak işte. onu ekleme yapayım. Gece 12'de bak. çıkanlar var. Gece hadi 12, 10'da çıktı diyelim. Bir de sürekli online tamam mı cep telefonuyla evet. çevrim içi vaziyette olduğu için bu arkadaşlarımız. Oradan da sürekli yine bazı şirketlere içerik sağladığımız için hala o sömürü devam ediyor. Yani işinden çıktı, Hı -hı. otobüsle eve gidiyor. Hı -hı. Ama Hı -hı. sürekli çevrim içisin yani. Hı -hı. Çevrim, senin çevrim içine olman... O tarz e, sosyal paylaşım sitelerine bir içerik sağlıyor. Reklam kim dedi bilmiyorum da reklam panosuyuz dedi hepimiz. Kaynak sağlıyoruz. Şu an yani. hepimiz reklam panosuyuz abi üzerimizde bir sürü reklam var. Yani, yani aslında bilişim sektörü için özellikle konuşacak ha, yani onu, onu, olursak bağlıyorum. şey değil sadece oraya çalışmak maaşlı bir çalışan olmak değil onu kullanan olmak da sömürülmek anlamına geliyor. Ama ha, Türkiye'de evet. evet. Yani hani sosyal medya sitelerinin kullanıcısı olduğun anda sonuçta sana geri satılan sensin mantığından hı hı. kaynaklanarak. Yani orada ürün sensin. Sensin yani. Reklam Bu kadar basit diyorum. yani. Ya Şeyde... ve insanlar şeyi anlamıyor yani bunu hani en dibine kadar söylüyorum. Google'da bir şey yazıp aradığınızda. Bitti. O bir ürün sizin aramanız Google için bir ticari ürün sizin aramanızı Google başkalarına satış yapıyor ya, satıyor yani paraya dönüştürüyor ve insanlar bunu anlamıyorlar. İnsanlara diyorum ki yani şunu nokta kom yaz gideceğin siteye git hmm. birçok insan adres satırı da artık arama olduğu için yani insanlar bunu çok rahat yiyorlar adres satırına yazıyor ve enter'a bastığı gibi Google oradan bir sent daha kazanmış olur. Hocam dak, o enter'a basmayı. Dak, dak, dak, dak, dak kuruyorsun. Aynı şey DuckDuckGo'da da oluyor. O da bir arama motoru hı hı. ve senin aradıklarını e, raporlamıyor yani tutmuyor. Hı hı. Ne, ne denir ona bilmiyorum yani. Hı hı. Senin aradıklarını reklamcılara satmıyor ya da. Onda da aynı şey var. Adres çubuğunu DuckDuckGo'yu kurduktan hı hı. sonra hı hı. eklenti olarak adres çubuğuna yazdığın her şeyi DuckDuckGo'da arıyorsun. Hı hı. Yani sonuçta hani bizi takip etmeyen, fişlemeyen hani vesaire vesaire birçok yazılım var. İnternette araştırıldığında evet. bulunabiliyor. İşte antiprizm sitesinde var. Savunmasanatı.info diye bir sitemiz evet. var. Mesela orada anlatıyoruz bunları. Hangi yazı şeyi, browser'ı kullanmanız, internet arayıcıyı kullanmanız lazım. Ona hangi eklentileri işte ekleyebilirsiniz vesaire vesaire. Hani bu anlamda Savunma sanatı infodan da bahsetmiş olalım tekrar. Stolman şey diyor onu ekleyeyim. Şirketler diyor kullanıcıları kısıtlayan dijital kelepçe uygulamaları vardır diyor. Mesela buna ...bazı şirket isimleri vermiş ama şimdi vermemize gerek yok. Dijital kelepçe benim çok hoşuma gitti. Yani bir şekilde bunu... bel bağlıyoruz. Evet. Yani face, atıyorum Facebook olmazsa gibi... E, ...işte sosyal çevremden kopacağım... ...etkinliklerden haberdar olamayacağım gibi... ...bel bağlayıp... E... Evet bir şey var zaten orada marjinal... ...yani son noktadaki kullanıcı da... ...üye olduktan sonra Facebook'a... ...artık... Sen üye olmamayı hiç düşünmüyorsun bile mutlaka ben de üye olmalıyım diye düşünüyorsun. Ve çıkmayı da bir türlü şey yapamıyorsun yani o ihtimali düşünemiyorsun. Çünkü çıkarsam dediğin gibi çok şey kaybedeceğim oluyor artık bir yerden sonra bir, bir sayıdan sonra. Bir de Facebook'un şöyle bir oyunu var bunu yapmaya başlamış. Mesela sen diyelim Başak diye değil de işte başka bir isimle hesap alın anonim diyelim. Hani başka bir isim sahte bir isim. Bütün bilgilerini sahte girdin doğum tarihi falan sana sürekli diyor ki bak bu sen değilsin. Kimlik bilgini doğru verdin mi emin misin bunları güncelle bak ister misin güncellemek falan diye seni sürekli gerçek kimliğini oraya yazmaya itiyor, itiyor yani Bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunlar zaten hani e, böyle ifade özgürlüğü diye çıkmış şirketler değildi bir süre sonra ifade özgürlüğünün prim yaptığını anlayıp <gülüyor> bazıları <gülüyor> evet. bunun üzerine gitmeye çalıştı Twitter gibi biz ifade özgürlüğünün kalesiyiz şeklinde ifadeleri oldu işte sansüre asla geçit vermeyiz falan dediler. Ama 20 bin. Hani... <gülüyor> yüzyılın check-up Aynen. İşte şey. her şeyi itiraz ediyoruz. Biz sınaklarınızı koruyoruz vesaire. Yani biraz araştırın, Çilinge Effect'te falan bakın, neler oluyormuş Çilinge Effect sitesinde, bunlar var. Evet. Twitter o zaman, sizi koruyor mu, korumuyor mu? <gülüyor> o zaman e, bunların hepsini önümüzdeki programlarda devam etmek dileğiyle. Biz, Allah, yine mi bitti? E, kısaca, işte. kısaca hemen veda edelim. Bu hafta internet, yine internet özgürlüğünden her zaman olduğu gibi e, ve bilişsel e, tekelden biraz bahsetmeye çalıştık. Umarım önümüzdeki haftalarda. Buradan kaldığımız yerden devam ederek zamanımızı biraz daha iyi kullanarak devam ederiz. Ee, o zaman herkese iyi haftalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, iyi haftalar. Hoşçakalın.